Gönül verdim ezelde imanı İslam'a ben gönül verdim ezelde imanı İslam'a ben Allah deyip attırdım bu şanlı meydana ben Allah deyip attırdım bu şanlı meydana ben Katırdım Osmanlı'nın neslinin saflarına kaldım Osmanlı'nın neslinin saflarına veda ettim yüz yıldır hem canı canana ben veda ettim yüz yıldır hem canı canana ben Edirne'den İstanbul'a varanlardan bir Edirne'den İstanbul'a varanlardan biriyim Edirne'den İstanbul'a varanlardan biriyim Edirne'den İstanbul'a varanlardan biriyim Geliyorum sevinin ben Osmanlı torunuyum Geliyorum sevinin ben Osmanlı torunuyum Geliyoruz sevinen biz Osmanlı torunuyuz. Geliyoruz sevinin biz Osmanlı torunuyuz. Milletimin hizmetinde yaya değil atlayım. Milletimin hizmetinde yaya değil atlayım. Farklıyım ben cahillerden hem de çift kanatlıyım. Farklıyım ben cahillerden hem de çift kanatlıyım. Ayıramam dünyayı kubbadan bir lamsa ben. Ayıramam dünyayı kubbadan bir lamsa ben. Bu birlik ruhu ile ben Rabbimden beratlıyım. Bu birlik ruhu ile ben Rabbimden beratlıyım.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 Geliyorum sevinin, ben Osmanlı torunuyum. Geliyoruz sevinin, biz Osmanlı torunuyuz. Geliyoruz sevinin, biz Osmanlı torunuyuz. Köklerim mazidedir, yepyenidir geleceğim. Köklerim mazidedir, yepyenidir geleceğim.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 Gerekirse gözümü ben kırpmadan öleceğim. Malazgirt'ten Almanya'ya uzanır benim elim. Malazgirt'ten Almanya'ya uzanır benim elim. Malazgirt'ten Almanya'ya uzanır benim elim.